Ben, güzel Türkçemizde bulgurluya gelin gitmek tabiri vardır. Bir işte gereksiz yere acele edenler ve içlerinden gelen hevesi saklayamayanlar için denir ki ne o bulgurluya gelin mi gideceksin? Bu acele niye? Bu yersiz acele niye? manasına. Bulgurlu İstanbul'da bir semtin adı. Küçük Çamlıca'nın Marmara'ya bakan yamaçlarına bulgurlu diyoruz. Gerçi bugün her taraf beton ama bir zamanlar o bulgurlu ...harika bir manzaraya sahip, güzel bir çayırlık imiş. Öyle bir çayır ki Bulgurlu köyü, içinde bulunan insanların her bireri... ...dışarıdan gelen ziyaretçilerin getirdikleriyle, ziyaret yeri olmakla geçinirlermiş. Bulgurlu adının orada yapılan bir savaştan dolayı... ...insanların birbirini düşmanla, dostların birbirini bulgur gibi kırdıklarını ifade edilen bir cümleden alınmadır. Bulgur gibi kırılmak yani her yerin kaynaması. Bulgurlu aslında Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri'nin bir dergahının bulunduğu yerdir. Çilehanesi ve o çilehane hala vardır. Çilehanenin yanında biliyorsunuz Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri Sultan 1. Ahmet'in şeyhiydi. Sultan 1. Ahmet günlerden birinde Bulgurlu köyüne doğru e, böyle bir sayfiye için hani Çamlıca tepelerinden Gezinti için çıkınca orada Şeyh'ini ziyaret ettiğinde buraları Şeyh'im müsaade ederseniz sizin olsun hizmette kullanırsınız diye bağışlamış. Şeyh Efendi hiç itiraz etmemiş. Bütün oraları almış sonra da o köye köyde ne kadar insan varsa hepsine vakfetmiş o arazileri. Bugün Bulgurlu dediğimiz semt gerçekten de İstanbul'un en muhtena semtlerinden biridir. Bulgurlu'nun Bulgurlu'ya gelin gitme hikayesi ise şudur. Efendim Bulgurlu'da her yıl bahar ayında bir güreş tutulurmuş. Delikanlılar, dışarıdan gelenler yahut da Bulgurlu'nun delikanlıları, pehlivanlar gelir orada güreşirlermiş. Bu güreşler İstanbul'da o kadar meşhurmuş ki İstanbul'un her semtinden insanlar Üsküdar'a akar, Üsküdar'dan faytonlara zamanına göre e, öküz arabalarına biner, Bulgurlu'ya kadar çıkar, birkaç gün orada konaklanır. Az Mahmut Hüdayi Hazretleri'nin misafiri olunur yahut da onun e, mirasçılarının misafiri olunur halifelerinin. Orada gülünür, eğlenilir imiş. Ve tabii bu kadar misafiri ağırlayan Bulgurlu'nun kadınları da insanlara iyi davranmayı çok iyi bildiklerinden gelinlerin de kendi kızları gibi tutarmış. Hiçbir anne Bulgurlu'da gelinini kendi kızından ayırmayacak şekilde hani gelin kaynana muamelesi yapmazmış. Şimdi bir taraftan düşünün. Bulgurlu diye güzel bir semt. Manzara fevkalade güzel. Zenginlik her tarafta. Boylu-boslu yiğit gibi delikanlılar. Her birleri pehlevan misal. Ve bu delikanlıların anneleri gelinlerine kızları gibi muamele yapıyorlar. Eh, İstanbul'un genç kızlarının gönüllerinden Bulguruya gelin gitmekten başka ne geçsin? Onun için İstanbul'da herhangi bir iş için acele eden, acelesini de dışarıya belli etmek isteyen insanlar olduğunda Bulgurlu'ya gelin gidecek galiba denir. Bulgurlu gerçekten de bugün ziyaret edilmesi gereken bir yerdir ama tarihi de hatırlayarak. Bulgurlu'yu biz başka bir hatıra ile de anıyoruz. Ömer Seyfettin'in pembe encili kaftan hikayesindeki Muhsin Çelebi Bulgurlu'da ikamet eden yaşamış bir adamdır.